Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün size heyecan verici bir projeden bahsedeceğim. Adı Half Earth. Yarım Dünya olarak çevrilebilir. Half Earth Yarım Dünya projesi. Gezegendeki yeterli yaşam alanını yönetmek için kara ve denizlerin yarısını koruma çağrısı. Bu çağrı türlerin yok olma krizini tersine çevirme ve gezegenin sağlığını korumak için yapılmış bir çağrı. Bu çağrıya genelde çocukların kulakları daha hassas. Greta da çocuk başına dünyayı ayağa kaldırdı. Daniel adında bir çocuk daha hatırlıyorum. Duyunca çok etkilenmiştim. Daniel Itaka köyünde yaşıyordu. Itaka köyünün kurucusu ve yöneticisi Liz'in oğlu Daniel doğayla haşır neşir bir çocuk. Bazen abisi onu kızdırmak için doğa çocuğu diye de sesleniyor kendisine. Elma ağaçlarına bir çırpıda tırmanan çiçeği böceği hemen tanıyan bir çocuk Daniel lakabı boşuna doğa çocuğu olmamış yani. Daniel bir gün e, okuldan eve çok üzgün dönmüş. Yanaklar kıpkırmızı, gözler ağlamaktan şişmiş. E, annesi Liz, e, Daniel'i kucaklayıp sarmalamış ve niye ağladığını sormuş. E, okulda üçüncü sınıf dersi olan çevre konusunu işlerken Daniel e, bugünlerde türlerin son 65 milyon yıla göre daha hızlı yok olduklarını öğrenmiş. İki göz, iki çeşme. Çok üzülmüş bu duruma. Ee, annesine dönüp şöyle bir şey söylüyor. Liz diyor. E, diğer türlerin yaşayabilmesi için insanların yok olup gitmesini tercih ederim demiş. Anne şok geçiriyor tabii. Düşünsenize 8 yaşındaki çocuğunuz insan ırkının yok olmasına diliyor. Şaşkınlık verici bir durum tabii. Aslına bakarsanız gidişat zaten öyle. İnsan zaten kendi kendisini yok ediyor. Çocuklar dünyayı daha çok sahipleniyor gibi görünüyor. Belki de gerçekten Daniel'in abisinin ona seslendiği gibi. E, henüz doğanın e, çocukları oldukları içindir. E, doğa çocukları onlar. Sonra okul, iş, şehirde modern hayat derken insan doğayı da kendisinde kaybedebiliyor. E, doğal dünyanın... Süre gelen kitlesel yok oluşu, Dünya Savaşı ve iklim değişikliği gibi insanlığın kendine dayattığı en büyük tehditler arasında. Yani Dünya'nın bu biyoçeşitliliğini bu denli kaybetmek, hem yaşayan mirasımızı yok etmek, hem de gezegenin bugün ve gelecek nesiller için istikrarını riske atmak demek. Bu Half Earth yarım dünya projesinde amaç türlerin yaşaması için yeterli habitatı, yaşam alanını sağlamak. Rezervler büyüdükçe hayatta kalan yaşam çeşitliliği de büyüyor. Rezervler azaldıkça içindeki çeşitlilik hızlı bir şekilde azalıyor hatta yok oluyor. E, Habitat'ın %90'ını çıkardığımızda yok saydığımızda sürdürülebilir şekilde devam edebilecek türlerin sayısı yaklaşık yarıya iniyor. E, bu dünyadaki en zengin türlerin çoğu için geçerli. Geri kalan doğal yaşam alanlarının %10'u da yok edildiğinde hayatta kalan yerleşik türlerin çoğu veya tamamı da yok oluyor. Öte yandan yeryüzünün yarısını korursak korunan türlerin oranı %85'lere çıkıyor. Bu Half Earth Yarım Dünya Projesi de buradan çıkıyor işte. Bu da gezegenin en az yarısının güvenli alanda yaşayacağı anlamına geliyor. Hangi yarım alan? Teknolojideki ilerlemeler artık gezegendeki türlerin yerlerini ve dağılımını en fazla türü korumak için en iyi şartların nerede olduğu konusunda karar vermemizi sağlayacak kadar ileri haritalamayı sağlıyor. Bu projenin detaylarını ve nasıl hayata geçirilebileceğini Edward Wilson Halford Our Planets Fight for Life kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor. Türkçesi yarım dünya, gezegenimizin yaşam savaşı gibi çevrilebilir. Edward Osborne Wilson, 10 Haziran 1929 doğumlu, genellikle E.O. Wilson olarak anılıyor. Amerikalı biyolog, doğa bilimci ve yazar, dünyanın önde gelen karınca uzmanlarından. Wilson, sosyobiyolojinin babası ve biyolojik çeşitliliğin babası olarak geçiyor pek çok kaynaklarda. Wilson, Pellegrino Üniversitesi araştırma profesörü, Harvard Üniversitesi'nde organizma ve evrimsel biyoloji bölümü, Duke Üniversitesi'nde Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. İki kere Pulitzer ödülünü kazanmış. Genç bir bilim adamına mektuplar ve insan varlığının anlamı en çok satan kitapları arasında. Benim Elimde Doğan'ın Gizli Bahçesi diye bir kitap var. Bu Türkçe'ye çevrilmiş. Wilson dünyanın yarısı Half-Earth projesini başlattı. Dünyanın yarısı projesini nasıl yapacağız peki? Hayatın geri kalanını korumayı nasıl yaşam şeklimizin bir parçası haline getireceğiz? Half-Earth projesi. Bilimsel araştırmalar, deneyimli liderlik ve ilham verici bir angaçmanla yürüyor. İlham verici angaçmandan ilgili bir sürü kişinin ve kamuoyunun projeye dahil edilmesi kastediliyor. Mevcut yaklaşımımızdaki boşlukları ele alıyor ve bir kampanyaya dönüştürüyor. Halford Yarım Dünya girişimlerinin adımları şöyle. Yarım Dünya haritası hazırlamak. Yarım dünya proje eğitimci elçileri kazandırmak, yarım dünya için türsü ve burslar geliştirmek, yarım dünyanın geleceği için şirketler saptamak, küresel biyoçeşitlilik envanteri çıkarmak, model koruma çabaları, yarım dünya konseyini kurmak, bilgi platformunu hazırlamak ve halk katılımı, bu girişimin önemli adımlarından biri haritalama. Haritalamada en ileri bilim analitik ve teknolojiye dayanan Yarım Dünya Projesi için en fazla sayıda türü koruyabileceğimiz yerler belirleniyor. Hangi e, deniz ve kara bloklarını maksimum etki için bir araya getirebileceğimiz dünyadaki en biyolojik çeşitliliği olan yerler saptanıyor. E, yarım Dünya proje haritası... E, İnsanlar dahil dünya türlerinin çoğunu kurtarmak için e, koruma faaliyetlerine en çok ihtiyaç duyulan yerlere rehberlik eden e, yüksek çözünürlüklü, dinamik bir dünya haritası ve karar destek aracı olarak tanımlanabilir. Projenin diğer adımlarından biri proje eğitimci elçileri. Bu program öğretmenlerin birbirleriyle ve öğrencileriyle bağ kurmaları için bir platform geliştiriyor. Elçiler meslektaş bir parçası olarak topluluk üyeleri etkileyici videolardan en yeni dijital ders kitabı içeriğine en yeni veri açısından zengin etkileşimli zengin eğitim kaynaklarına erişebiliyorlar. Dünyanın biyolojik çeşitliliği bilgisi ve Wilson'ın kendi yazılarına da ulaşmak mümkün bu platformda. Bir de işletmeler adımı var işletmeler yarım dünya hedefine ulaşmamıza nasıl katkıda bulunabilirler yarım dünya için işletmelerin yeni nesil sürdürülebilirlik odaklı iş uygulamaları geliştirip dönüşmeleri teşvik ediliyor. E, yarım dünya uyumlu uygulamaları günlük faaliyetlerine, stratejik planlamalarına, karar verme süreçlerine ve hisseder değerlerine kadar dahil etmeye çalışıyorlar. Yarım dünya geleceği için e, aday gösterilen e, işletmeler... Ee, yarım dünya geleceğini destekleyen bir amaca yönelik iş uygulamaları için e, çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunuyorlar. Ee, en iyi uygulamalar seçiliyor ve bunlardan bir katalog yapılıyor. Bu şirketler iş yapma şeklimizi değiştirip e, gezegenin hayatta kalmasına öncülük edebilirler. Bir de ilham kaynağı olabilirler. Diğer bir adım küresel biyoçeşitlilik envanterini hazırlamak. Var olduğu tahmin edilen ancak hala bilim tarafından bilinmeyen 8 milyon türün keşfi ve doğal tarih çalışmaları söz konusu. Keşiflere rehberlik etmek, biyoçeşitlilik keşfini hızlandırmak ve dünyayı yöneten küçük şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelecekteki türlerin keşfi için en önemli yerleri belirlemek üzerine araştırmalar yapılıyor. Bu proje dünya çapında benzer koruma çabalarına destek vermek ve bir model oluşturmak için ilham verici hikayeleri kullanarak model kurma ve tür restorasyon çabalarını sergiliyor ve destekliyor. Adımlardan bir diğeri de kürsü ve burslar. Dünyamızı ve ona en iyi nasıl bakacağımızı anlamamıza yardımcı olan biyoçeşitlilik araştırmalarını destekleyecek burslar veriliyor. Bu program koruma için yeni nesil bilim adamlarının desteklemesine yardımcı olacak. Yerel ve bölgesel biyoçeşitlilik araştırmalarını, akıl hocalarını, ve yeni nesil yöneticileri destekleyecek ve dünya çapında koruma çabalarını sürdüren bölgesel uzmanlık sağlamak için e, yarım dünya kürsülerinde bölgelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları ve koruma öncelikleri hakkında algı ve bilgiye sahip biyolojik çeşitlilik araştırmacıları var. E, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere dayanarak gezegenin biyoçeşitliliğini en iyi nasıl e, koruyabileceğimize dair küresel boyutta bilimsel liderlik yapıyor bu kişiler. E, ve e, görev sürelerinin ardından e, her başkan e, Yarım Dünya Konseyi'nin daimi üyesi haline geliyor. E, burslar var. E, bu burs programı dünya çapında yeni nesil bilim e, ve idareciliğin tohumunu atmak ve beslemek için biyoçeşitlilik araştırma bilim adamlarını destekliyor. E, akademisyenlere yarım dünya başkanları tarafından rehberlik yapılıyor e, ve bir araya geldiklerinde bu yarım dünyanın amacını desteklemek üzere e, biyoçeşitlilik e, araştırmacıları ile etkileşime geçmeleri için fırsatlar e, sağlanıyor. E, diğer bir adım da halk e, katılımı. Bunun da yakın bir zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Geniş bir kitleye ulaşmak için yarım dünyanın hedefini destekleyen bir hareket kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Ak'dan Gwang Chil grubundan Oca'yı dinleyeceğiz. Bu şarkı Kore'nin batı kıyısında yaşayan balıkçıların şarkısından esinlenmiş. E, Akhtan Gwang Çil bu şarkıyı dinleyen herkesin balık yüküyle geri dönen bir gemi gibi neşe ve mutlulukla dolu bir hayat yaşamasını diliyor. E, tabii bir vejeteryan olarak balık kısmını bolluğun, refahın ve coşkunun simgesi olarak algılamayı tercih ediyorum. Akhtan Gwangchil grubu enteresan bir grup. Kendisini çok ciddi asık suratlı olmayan geleneksel müziği K-poplaştıran yani Kore popu haline getiren bir grup olarak tanımlıyorlar. Bir sürü ödül almışlar. New York'ta konserleri devam ediyor. Popüler bir grup olmuşlar, geleneksel müzikle. Altı geleneksel çalgıları çalan ve üç de vokal üyeleri var. Kutsal şamanik ve ritüelsi şarkılar icra ediyorlar. Neşeli, enerjik şarkıları var. Şimdi onlardan ocağı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'dayız Biophilia programında ben Nurhan Kiyılır. Aktan Guan Chill grubundan o çayı dinledik. Müzik arasından önce Edward Ovias'ın geliştirdiği Half Earth Yarım Dünya projesinden bahsettim. Half-Earth Yarım Dünya projesinde amaç, türlerin yaşaması için yeterli habitatı sağlamak, dünyanın en azından yarısını korumak. Rezervler büyüdükçe içlerinde hayatta kalan yaşam çeşitliliği de büyüyor. Rezervler azaldıkça içlerindeki çeşitlilik hızlı bir şekilde azalıyor. Çoğu zaman hemen ve büyük bir kısım için sonsuza dek son buluyor. Bu projeyi geliştiren Edward Osborne Wilson, Amerikalı biyolog, doğa bilimci ve yazar. Doğanın Gizli Bahçesi kitabında yıkıcılığımızın sebeplerini de anlatıyor Wilson. Wilson şöyle söylüyor uzaylılarla karşılaşacak olsaydık bu büyük hayvan çeşitliliğinde er geç bir türün zekasıyla dünyanın hakimiyetini ele geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirdi bize. Daha önce yaşamış bütün yaratıkların aksine biz e, jeofiziksel bir güç haline geldik. Dünyanın fauna ve florası kadar atmosferini ve iklimini de değiştirdik. E, şimdi bir nüfus patlamasının ortasında olan insan türünün nüfusu son 50 yılda iki katına çıkarak 5,5 milyarı buldu. Önümüzdeki 50 yılda tekrar iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. E, evrim tarihi boyunca başka hiçbir tür insanların ürettiği, protoplazma kütlesine ulaşamamıştır. Wilson şöyle devam ediyor. Çoğu bilim adamı daha uysal bir hayvan yerine etobur bir primatın bu aşamaya gelmesinin özellikle canlılar dünyası için büyük talihsizlik olduğuna inanıyor. Türümüz yıkıcı etkimizi fazlasıyla artıran kalıtsal özellikleri koruyor. Kabile kökenliyiz ve saldırgan bir bölgeciliğimiz var. Asgari ihtiyaçların ötesinde şahsi alan sahibi olmaya düşkünüz ve bencil cinsel güdüler ve üreme güdüleri tarafından yönlendiriliyoruz. Aile ve kabile seviyesi ötesinde işbirliği yapmakta zorlanıyoruz. İnsan türü tek kelimeyle bir çevre felaketi. Zekanın yanlış türde ortaya çıkması biyosfer için önceden belirlenmiş olabilir. Belki de zekanın kendini yok etmesi bir evrim kanunudur. Genetik katılımları sayesinde çok bencil olmaya programlandıkları için insanlar küresel bir sorumluluk hissine kavuşmakta çok geç kalabilirler. E, bu da e, ezici insan doğası kuramına dayanıyor. Bireyler önce kendilerini, e, sonra ailelerini, sonra kabilelerini düşünürler. Dünyanın geri kalanı ise e, ancak dördüncü sıradadır. E, genleri de onları e, bir, e, en fazla iki nesil öteyi düşünmeye eğilimli kılar. E, Wilson burasını çok güzel e, açıklamış. Günlük hayatın küçük sorunları ve çekişmeleri üzerinde çok dururlar. Statülerine ya da kabile güvenliklerine azıcık meydan okunduğunda hızlı ve genellikle zalimce bir tepki verirler. Ama tuhaftır. Psikologların keşfettiği gibi insanlar aynı zamanda büyük depremler ve kısırgalar gibi doğal afetlerin gerçekleşme olasılığını ve yaratacakları etkiyi hafife alma eğilimindedir. Bu miyoplaştırıcı sisin nedeni evrim biyologlarına göre homo 2 milyon yıllık varlığının son birkaç bin yılı hariç böyle bir sisin faydasını görmüş olmasıdır. Beyin e, şimdiki biçimine evrimsel zamanın bu uzun e, sürecinde evrilmiştir. Yazı öncesi bu süre zarfında insanlar küçük avcı toplayıcı gruplar halinde e, yaşıyorlardı. Hayat tehlikelerle dolu ve e, kısaydı. E, yakın gelecekle yakından ilgilenmek e, ve erken üremek prim yapıyordu. E, başka şeylerin o kadar da önemi yoktu. Birkaç yüzyılda bir olan çok büyük felaketler ya unutuluyor ya da efsaneye dönüştürülüyordu. E, bu yüzden bugün insan zihni hala bir iki nesil e, nesli aşmayan bir dönemde rahatça gidip gelebilmektedir. E, eski çağlarda yaşayan insanlardan e, genleri sayesinde daha kısa vadeli düşünme eğiliminde olanlar olmayanlara göre daha uzun yaşamış ve daha çok e, çocuk sahibi olmuşlardır. Ama son zamanlarda kurallar değişti. Şimdilerde reşit olan kuşağın gözü önünde birbiri ardına küresel krizler patlak veriyor. Ve bu gençlerin çevre konusunda büyüklerine nazaran neden daha fazla kaygılandığını da açıklıyor. Hem katlanarak çoğalan insan nüfusu hem de çevreyi etkileyen teknolojiler yüzünden zaman ölçeği daraldı. Katlanarak çoğalma temelde zenginliğin bileşik faizle artması gibi bir şey. Nüfus çoğaldıkça büyüme artıyor. Büyüme arttıkça nüfus daha çabuk çoğalıyor. İnsanlar her yerde daha nitelikli bir hayat peşinde koşturduğundan kaynak arayışı nüfustan bile daha hızlı artıyor. Bu talep her 10-15 senede iki katına çıkan bilimsel bilgi artışıyla karşılanıyor. Çevreyi kemiren teknolojilerin yükselişine paralel olarak bu talep daha da hızlanıyor. Yaşam kalitesini belirleyen pek çok kaynak, işlenebilir toprak, gıdalar, tatlı su ve doğal ekosistem alanları dahil sınırlı olduğundan tüketimin sabit zaman dilimlerinde iki katına çıkması şaşırtıcı bir çabuklukla felaketlere yol açabilir. E, yenilemez bir kaynağı sadece yarısı bile kullanıldığında e, bitmesine sadece bir zaman dilimi kalmış oluyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. E, Edit'te Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Kulak verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.